Merhaba 94.9 Açık Radyo'da hemzeminde Rauf Kösemen ve Damla Özler'le birliktesiniz. Yayın masamızda Feryal Kabil bizlerle beraber. Geçtiğimiz iki haftadır eğitim meselesi üzerine konuşuyoruz ve bu hafta son olarak eğitimde neler yapılabilir, neler yapılması gerekir, 21. yüzyıl becerileri nedir, neye ihtiyacımız var üzerine konuşmaya devam edeceğiz ve eğitim reformu girişimi direktörü Batuhan Aydagül bugün bizlerle beraber olacak. Hoş geldin Batuhan. Hoş bulduk. Batuhan iki yıl önce e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi için bir dergide beraber çalışmıştık seninle. Editörlüğünü birlikte yapmıştık ve o gün e, 2014'ün son yılı e, ayında şöyle bir soru sormuştuk. Okul şart mı demiştik. Bu provokatif soruyu neden sormak zorunda kaldık? Üzerinden iki yıl geçmiş olması e, aslında zamanı ne kadar çabuk geçtiğini de bize hatırlatıyor. Eğitim şart diyoruz ve aslında bu aramızda hiç sorgulanmayan bir kavram yani 7'den 70'e eğitimin şart olduğuna inanıyoruz. Aynı zamanda okulu yerden yere vuruyoruz. Yani sürekli aslında bir günah keçisi ilan etmek durumunda kendimizi buluyoruz. O günah keçisinin de okul olduğuna karar veriyoruz. Okul şart mı derken biraz buradan yola çıktık ve gerçekten eğitim şart iken eğitimin şart olduğuna inanıyorken okulun şart olup olmadığını biraz tartışalım ve bundan başlayarak biraz provokasyon yapalım istedik. E, ve beraber de güzel bir e, aslında yayın çıktı. E, sanıyorum bu yayında web sitesinde bence hala dönülüp e, o, iz, dinleyicilerimizin okuyabileceği bir yayın. Hatta dinleyicilerimiz eğer takip ediyorlarsa Mira İstanbul Twitter adresinden şu anda yayının e, ulaşabilecekleri bağlantısında paylaşıyoruz. Bakabilirler. Aynen. E, ve orada aslında e, bir e, okulun bir eğitimi sunulduğu farklı alternatiflerden çok eski bir mekanizma olduğunu, bir ortam olduğunu hatırladık. Niye okulun baştan var olduğunu ve eğitimin kurumsallaşması ve yaygınlaşmasıyla nasıl bir şekil aldığını. Bir yandan okul dışındaki eğitim ortamlarını konuştuk. Çünkü Türkiye'de ve belki de dünyanın başka ülkelerinde eğitim hep nasıl okul hep eğitimden büyük. ...müş gibi bir algı var. Yani okul bütün eğitimle ilgili meseleleri halleder ve... ...aslında bütün toplumda okulun bunu halletmesiyle arkasına yaslanır ve... ...oh be okul bu işi hallediyor diyerekten kahvesini içer. O kahveye hiçbir zaman içilmeyecek biz okul. Çünkü aslında kendisine biraz da i, alabileceğinden fazla bir yük i, zaman içinden yükledik. I, dönelim okul bir i, modalite, okul bir ortam. Bu ortamda... I, o, o ortamın tasarımından dolayı yaşanan sorunlar okulun varoluşsal e, problemi değil. Yani biz daha iyi bir okul tasarlarsak ki bunun mümkün olduğunu biliyoruz ve belki de bunu da peşinden hep gitmeliyiz. O zaman okulun aslında baktığınız zaman e, doldurabileceği alan çok genişliyor. İkincisi ama okulun tek başına da yetmemi yetmemesi gerektiğini de biz aramızda konuştuk ve bunda hemfikir olduk. Çünkü okulun ötesinde çok fazla... ...öğrenmek için fırsat var. Toplumun ve toplumun içindeki etkileşim bunların bir tanesi. Ee, geçen hafta ben de bir merhaba diyerek giriş yapayım. <gülüyor> geçen hafta e, Han Akademi'nin Han Akademi e, Türkiye e, direktörüyle görüşmüştük Alp Köksal'la. Orada özellikle yeni e, eğitim modellerinin, eğitim biçimlerinin, eğitim teknolojilerinin... E, ...belki bir okul değil, bir mekan değil ama e, mutlaka bir ortam içermesi gerektiği üzerine konuşmuştuk. Şimdi okulun gündemimize bu kadar tekrar e, gelmesinin bir nedeni e, şu meşhur PISA skorları. Yani e, dönüp şu eğitim teknolojilerini tekrar konuşacağız ama PISA skorlarında Türkiye işte e, uzunca bir süredir. Ya, neredeyse 10 yıldan fazla bir zamandır e, oldukça kötü e, sonuçlar alıyor ve sürekli sonuçlar daha da kötüleşiyor her seferinde. E, bunun sorumlusu da mevcut okul düzenimizdir diye düşünüyor e, insanlar. Kahve tuzlu geldi. <gülüyor> evet, ee, bu mevcut okul düzeni e, PISA skorlarının sorumlusu, evet, bunu biliyoruz. Ama e, sonuçta ya, okulun kendisi değil herhalde yaptığı eğitim, onun içeriği e, ve onun kullandığı model burada önemli. Ben böyle bir giriş yapmış olayım, sen bunun üstünden devam et. Ne oldu PISA'da? Yani niye böyle anal <gülüyor> topluyoruz sürekli? PISA'nın açılışı İngilizce olarak Program in International Student Assessment, <gülüyor> uluslararası öğrencilerin Değerlendirilmesi programı OECD tarafından uygulanıyor. OECD'nin uygulaması önemli çünkü OECD aslında bir ekonomik kalkınma örgütü ve 99 senesinde bunun için yola çıkmalarının arkasındaki neden e, endüstrileşmiş, sanayileşmiş ülkelerin ya bizim eğitimimize dair <gülüyor> ortak bir değerlendirme aracına ihtiyacımız var ki nerede eksik olduğumuzu öğrenelim ve bizi ileri taşısın e, buradan öğreneceklerimiz diye. Türkiye 2003'ten beri katılıyor. Beşinci defa katıldı. Türkçe fen ve okuma sınavlarında aslında bir şeyi belki farklı söyleyeceğim. 2003 ile 2012 arasında sürekli iyileşme sağladı. Yani o ralarda 2012'ye kadar önemli artışlar sağladık. 2012 ile 2015 arasındaki geçen üç yılda yani 2015 sınavından gelen değerlendirmeler ise bizim... Ciddi anlamda hatta örneğin okumada 2006'nın arkasına giden düzeylerde gerilediğimizi gösteriyor. Pisa'nın en önemli tarafı bir suçlama hani böyle birbirimizi aslında bağırcıyı dövme değil de üzüm yemek için güzel bir araç olması. Bunu hepimizin hatırlamasına fayda var özellikle de kamuoyunun. Çünkü bu başarı sınavıyla başarı değerlendirme sınavıyla bakın buradaki en kritik ve belki de Türkiye'de kamuoyunun bildiği diğer sınavlardan farkı burası öğrencileri bir yere girmek için sıralayan bir sınav değil. Bu öğrencilerin fotoğrafını çekiyor. Aynen bizim sağlık kontrolüne gittiğimizde bize yapılan o check-up gibi ve ülkeye beraber topladığı verilerle öğretmene dair, okula dair, okulun işte öğrencinin geçmişine dahil bir analiz seti veriyor. Bu analiz seti bizim e, önümüzdeki 4-3 sene boyunca Türkiye'de eğitime dair ne yapmamıza dair aslında şu an elimizdeki gittiğimiz bir başka uluslararası sınavda 10 gün önce açıklanmıştı. Bundan ikisini birleştirdiğimiz zaman muazzam bir zenginlik. Ha bu zenginlik bize şu son durumda işlerin çok iyi gitmediğini gösterdi. Peki e, 2012'den sonra geçen o üç yıl içinde ne oldu da yükselen bir grafiği böyle yere çaktık? Bir de orada yükselme, grafiğin yükselmesi tabi e, hangi eğimle yükseliyorduyu da biraz açıklamakta fayda var. Şimdi. 2012-2003-2012 arasındaki iyileşmenin yarısının e, Türkiye'nin sosyal ve ekonomik politikalarla zenginlik düzeyine yani ya da yoksullukla e, mücadelede aldığı yolun bir sonucu olduğunu biliyoruz. Yani e, o dokuz yılın başarısının yarısı e, Türkiye'nin ekonomik politikalarına ait, eğitim politikalarına aitti. Yani Diğer... Daha fazla okul yapma, daha fazla e, öğretmen alma filan gibi? Yok, şartlı eğitim yardımı mesela. Hı, okay. Örneğin ders kitapları olabilir. Ya da insanların genel olarak zenginleşmesi. Hı hı. ve Zenginleşmekten dolayı işte evlerinde aldıkları kaynakların sayısının artması. Bu kitap olabilir. Çocuğun kendi odası olabilir. Kütüphanedeki, e, pardon bilgisayar olabilir. Bütün bunlar çünkü çocuğun başarısını etkiliyor. Evet. ...bununla beraber OECD'nin içinde hep üç sıradayız. Sondaki üçlü böyle sınıfın yaramaz çocukları... ...Türkiye, Şili, Meksika. Biz Şili ile Meksika'nın önündeyken... ...Şili bizi son sene geçti. Yani bu sene artık biz Meksika ile sondan ikiyiz. Şili bizim üstümüzde üçüncü. Aslında bu söylediğin çok önemli bir noktayı gösteriyor... ...onun altını çizmekte fayda var diye düşünüyorum. Ee, mesele bir okul meselesi değil... ...mesele bir toptan refah meselesi... ...bir kalkınma meselesi. Yüzde yüz ve zaten... Sevgili Pınar Uyan'ın da bize kazandırdığı bir kavram var. Bir refah merkezi olarak okul diye. Yani okulu hiçbir şekilde yalnızca öğrenmenin ve eğitimin yapıldığı bir yer olarak sınırlamamak ve görmemek gerekiyor. Okul toplumun aslında buluştuğu ve buluşması gereken bir yer. Toplum derken de belki daha net olmak istersen mahallenin. Çünkü biliyorsunuz yani ilkokullarımız özellikle ortaokullarımız. Mahalle düzeyindedir neredeyse. O mahallenin okullarının artık tırnak devlet okulu olmaktan çıkıp yani mahalleyle çok daha bütünleşik mahallenin sorunlarını bilen ve bu sorunlara bazen yoksulluk düzeyinde bazen beslenme düzeyinde bazen etraftaki işte madde bağımlılığı öğrenciler çocuklarla ilgili ortak bir çözüm geliştirme düzeyinde çok daha aktif rol oynaması mümkün. Bunların hepsi tasarım konusu. Yani okulu nasıl tasarlarsanız okula nasıl görev verirseniz okul onu yerine getirmek üzere örgütlenebilir ve hayata geçebilir. Bizim de burada zaten özellikle bakanlığın şöyle bir söylemi değil sözü var. İkili öğretimden tekli öğretime geçeceğiz diye. Tekli öğretime geçerken yapması gereken en önemli şey. Yalnızca sınıfların işte yani pardon yani gün saatinin uzaması değil örneğin bedava öğle yemeğinin verilmesi ihtiyacı olan öğrencilere. Ya da okulun artan zamanında mahalleye ilişkin e, kullanım alanlarının daha çok genişlemesi gibi. Evet. Yani pizza e, pizza skoru dediğimiz zaman aslında e, matematikten söz etmiyoruz biz sadece burada e, o bir taraftan da işte okuduğunu anlamadan söz ediyoruz. Okuduğunu e, anlama mı efendim? Efendiden söylüyoruz. E, peki buradaki şey e, durum yani ne kadar okulla alakalı sorusuna tekrar dönelim. Bu durum ne, ne, nasıl nereye oturuyor okulun neresine? Şimdi bu sonuçta birincisi okul dediğiniz şeyin okul yapan öğrenci, öğretmen, müdür ve velileri ve çalışanları. Yani okul aslında bir fiziksel mekan. E, o fiziksel mekanın e, bileşenlerinin yetkinlik düzeyi ne kadar yüksekse o okulun e, kümülatif yetkinlik düzeyi o kadar artar burada da zaten araştırmaların bize yıllardır çok iyi yani çok net söylediği bir şey eğitim kalitesiyle nitelikli bir eğitimin en önemli girdisi öğretmen niteliği. Dolayısıyla biz öğretmenimiz her sınıfta iyi bir öğretmenimiz olduğu takdirde yani hem pizzada daha iyi yapacağımız gibi yani çocuğun iyi olma halini de iyi etkileyebileceğiz. En iyi olma yani öğretmenin niteliği demek ise yalnızca öğretmeni mesleki eğitime ihtiyacı olan ve onun dışındaki tüm ihtiyaçları giderilmiş ve ...hali hazırda, hali vakti yerinde bir birey olarak görmemize yol açmamalı. Çünkü öyle değil durum. Yani öğretmenlerin ciddi bir yalnızlık hissiyatı var. Karşılaştıkları sosyal, ekonomik, teknolojik ve siyasi baskılar ki... ...bunların hepsinin var olduğunu biliyoruz. Hiç kimse bunlar yok diye bence birbirini kandırmasın. Bunlar karşısında çaresiz hissediyor. Ha diyeceksiniz ki belki ya biz de hissediyoruz bunları Batuhan... Ee, ve şey yapacağız yani niye öğretmen da ayrı olsun ki biz birbirimizden güç alabiliyoruz. Ama öğretmen düşünün 850 bin tane öğretmen var. Sınıfta e, yani bir okulda 40-50 öğretmen var. Ve yalnız hissediyor kendini bütün bu çaresizlik karşısında. Onun için öğretmenden başlayarak öğretmeni güçlendirerek öğretmenin güçlenmesine ortam sağlayaraktan biz de buraya geldiğimiz nedenlerden en önemlisiyle belki e, başa çıkabiliriz. Bir müzik arası vereceğiz, ee, onun arkasından devam edeceğiz. Evet, tam bu noktada e, provokatif bir soruyla başladık. Provokatif bir şarkıyla devam edelim. Alice Cooper'dan e, School is Out'u dinleyelim. Ondan sonra Açık Radyo'da eğitim konuşmaya devam edeceğiz. Batuhan Aydagül ile. Fizik arasını kısa tutuyoruz. O kadar da provokatif olmayalım. <gülüyor> Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz ama... E, ...bu skorları ile ilgili yine kamuoyunda... E, ...kamuoyunun en azından bir bölümünde yaygın bir kanım var. Bütün okullar imam hatip oldu, o yüzden böyle oldu e, diyorlar. Ama oran bildiğim kadarıyla yüzde on iki imam hatip okulları. Meslek liseleri yüzde kırk altı civarında... E, Bunların toplamanın içinde nitelikli okullar diyebileceğimizde %10-15 yani içinde bütün okullardan bir karmanın olduğu %10-15 iyi okullarımız var. Ama bildiğim kadarıyla PISA zaten bunların ortalamasını ölçüyor. Yani bizim iyi nitelikli okuldaki öğrencilerimiz de bir başka ülkenin yarıştığı diğer ülkelerin iyi nitelikli okullarındaki öğrencilerinden daha kötü bir eğitim alıyor. Bu onu gösteriyor aslında. Yani bir toplu halde bir şeyi ölçüyor PISA. Ee, ...nedir buradaki şey... ...neden böyle oluyor yani... ...niye bir sürekli sadece imam hatipleri tartışıyoruz? Demin... ...müzik arasına gitmeden önce... ...buraya gelmemizin nedenlerini... derken ...içinde belki de önemlisiyle konuştuk... ...hani öğretmeni destekleyemememiz... öğretmen alan veremememizle ilgili... ...hani öğretmenden ziyade bizim öğretmeni yolda bırakmış olmamızı... ...bence altın çizerek devam edelim... ...ama bir ikinci neden bence... ...bu hiçbir şekilde... Türkiye yeneten bir parti ya da hükümet ya da eğitimden sorumlu bir bakanlıkla sınırlı değil... ...belki çok daha büyük ve geniş kesimlere e, yayılıyor. E, bir, ezbere düşünmek ve ezberlerimizi hiçbir şekilde sorgulamama inadı. İki, çoğu zaman e, vasat e, düşünme, e, vasat işlere de e, talim olma ve bunu kabul etme. Şimdi ezber kısmında bu İmam hatip meselesi ne yazık ki çok e, çarpıcı bir örnek. Türkiye'nin e, önemli bir kısmında... E, İmam hatipler bir artık olumsuz tabu haline gelmiş ve ne yapılırsa ne olursa olsun eğitimde sanki bütün bunların sorumlusu ne, ya o okullar ya da o okullarla çok uğraşılmasıymış gibi bir algı var. Ben şunu hep söylüyorum bir defa daha burada söylemekle istiyorum. O okullar Türkiye'nin okulları. Nasıl Anadolu Liseleri Türkiye'nin okullarıysa İmam Hatip Liseleri de bizim okullarımız. Oradaki öğrenciler de bizim öğrencilerimiz. Biz e, o yüzde on üç civarında İmam Hatip ortaokuluna ya da lisesine, lisesine giden Öğrenciyi o kadar çok konuşuyoruz ve o kadar çok onların üzerinden işte birbirimizi bir şekilde çoğu zaman ikna etmek ötesinde dövmeye çalışıyoruz ki. öte tarafta kötü eğitim alan yani kalitesiz eğitim alan imam hatip okulları öğrencileri de dahil olmak üzere %85'i veriyoruz. Yani bence bizim daha bu işe kafa yoranlar olarak Türkiye'nin olumsuz eğitim alan %85'ini unutma lüksümüz yok. Bakın bunun Türkçesi biraz şu. 15 yaşındaki öğrencilerimizin yüzde 40 ki bunlar okulda giden ve pizzayı alan öğrencinin yüzde Bir de okula gitmeyen yüzde 30 var. Yani 15 yaşındaki öğrencinin yüzde 50'si 55'i rahat okuduğunu anlamıyor. Yani biz bunu kendimize dert edinmeden, bunu sabah akşam konuşmadan imama tipleri konuşmaya başladığımız noktada e, kötülük yapıyoruz. E, birincisi bu, ikincisi. ...yaptığımız işlerde de o Umber Teheko'nun söylediği eleştirel yaratıcılık var. Yani entelektüel entelektüel yapan sürekli yaptığım işi doğru yapıyorum mu diye sormaktır der. E, orada da sınıfta kalıyoruz ama bunu e, konferans düzenleyenler olarak da kalıyoruz. Yani bir konferans düzenliyoruz. Açılışında e, hiç mesela ara vermeden 12 kişi konuşabiliyor. Hiçbir etkileşim fırsatı kalmadan... Ya da meslek liseleriyle ilgili 40-50 yıl önce hani bir hissiyatımız temelinde o zaman Almanya böyleydi diye hani belki aklımıza yazmışız. Dönüyoruz hala memleketi kurtaracak olan meselenin memlek, meslek lisesi olduğuna kendimizi inandırmışız. Buna hiçbir sorgulamalar yapmadan bunun peşinden gitmeye çalışıyoruz. Sayın Bakan İsmet Yılmaz toplantıda şeye söyledi basın toplantısında. Pizza'da bu durumda olmamızın nedeni meslek okullarıdır dedi. Ee, ben bunu işte bir hocamla paylaştım. Evet dedi çünkü meslek okullarının yaygınlaşmasını sağlayan da Yunan hükümeti. <gülüyor> yani bir yandan bu okulların bu kadar kötü olduğunu e, alenen yani kamuoyuna basın toplantısında söyleyip ertesi gün gidip bakanlıkta bu okulların böyle yaygınlaşmasına yüzünden yani ilerlemenin gerçekten bu devirde altık bir rasyonel yok. Ya yani bunlar örnekler verebilirim ama uzatmak istemiyorum. Şu çok önemli bizim eğer bu işle ilgili endişeli bireyle dolararak e, özel okullar, sivil toplum, özel sektör e, çözüm peşinde koşacaksak artık lütfen kendimizi eleştirmekten, iğneyi öncelikle kendimize batırmaktan ve Allah aşkına şu imam hatipleri günah keçisi yapmaktan vazgeçmemiz gerekiyor. Çünkü gün, imam hatiplerin e, %10-13 öğrencinin nereye gittiği ya da gidemediği bizi kurtarmayacak. %100 öğrencimizin ortalamasını ne kadar yükseltebiliyoruz? 420'ye düşmüş bir matematikte, işte 440'lara düşmüş bir fende nasıl beraber yaşayacağız? Yani bu ülkeyi nereden nereye götüreceğiz? Bunları düşünmeden hiçbir yere varamayacağımız için gelin biz farklı bir yandan bakmaya başlayalım. Tam bu noktada şey soracağım, yavaş yavaş programın sonuna doğru da gelirken çok kritik bir soru var önümüzde. Biz neden bu kadar uzun süre eğitim konuşuyoruz? Bu ne anlam ifade ediyor? Yani yüzde 85'in kötü eğitim alıyor olması. ...bizim için real hayatta ne anlam ifade ediyor? Seninle daha önce başka bir bağlamda bir memleketin iyi yönetişilebilmesi için... ...gerekli olan bir takım e, hasletlerden bahsetmiştik. Orada nereye düşüyoruz? Bu orta gelir tuzağından kurtulmak için neler yapılması lazım? Fırsat aralığı penceresi diye bir başka kavram daha var. Bütün bunları düşündüğümüz zaman neden bu mesele bizim için hayati önem taşıyor? Çünkü bir demografik fırsat, fırsat penceremiz vardı... ...hala belki bir 10-15 sene daha var ama yani her senede kapanacak bu. Ve o dönemde Türkiye'nin genç nüfusuna iyi bir eğitim vermeyi becerebilseydik... ...ve eğer hala becerebilirsek... ...bu farklı ülkelerden bildiğimiz gibi muazzam bir ekonomik ve sosyal büyümeye açıkçası imkan tanıyor. Bunun şartı ise nitelikli ve kaliteli bir eğitim. Kaliteli eğitimi ise yalnızca pizza skorlarıyla hiçbir zaman sınırlamamak çok önemli... Çünkü okuduğunu anlayan matematikli ve efendi, e, günün gerektirdiği becerilere sahip olan bir bireyin yanında beraber yaşayabilme e, barış içerisinde kavga etmeden farklılıkları kabul ederek saygı duyarak yaşayabilen bir topluma ihtiyacımız olduğunu herhalde bugünkü kadar hiçbir zaman hissetmemişken e, bunların peşinde bunu o odağa koyu olmamız lazım. E, bu orta gelir vade orta... Gelir tuzağı ise e, hani çok sık konuşuldu ve özellikle e, hani hükümetin kendi bakanları tarafından özellikle e, Maliye Bakanımız tarafından e, Mehmet Çimşek tarafından sık sık gündeme getirildi. Keza Eski Bakan Ali Babacan. Şu çok önemli e, orta vadeli orta gelir tuzağından çıkmamız için katma değer yaratmamız gerekiyor. Katma değer yaratmamız için gereken eğitim reformları Türkiye'nin ilk 9-10 yılında yaptığımız eğitim reformlarından daha karışık meseleler. Yani okul yaparak, e, öğrencilere ders kitabı dağıtarak, öğretmenlerden daha fazla işi alarak, e, tablet dağıtarak gerçekleştiremeyeceğimiz reformlar. Bizim burada OECD'nin de söylediği zaten bu. Çocukların bilissel becerilerinde artış sağlayacak işler peşinde koşmamız gerekiyor. Bu her şeyden önce bunu sağlayabilecek bir yetkinliğe sahip öğretmen nüfusu demek. Ama onunla sınırlı değil. Eğer sizin bakanlığınızda bakanlıklarınızda bu konuda doğru işleri planlayacak, tasarlayacak, uygulayacak, ölçecek yetkin insan kaynağınız yoksa bunları becerme şansınız yok okuyor. Yani becermek, gerçekleştirmek istediğimiz hedefler zor. Gitmemiz gereken diğer kompleks. Bunun için gereken insan kaynağı çok önemli ama arkadaki bürokratik yapının çok güçlü olması gerekiyor. Türkiye o ilk 10 yılda sağladığı ekonomik kalkınma, ve bunun eğitime yansımasının tam üstüne öğretmenlerle yatırım yapmaya başlayacakken 2012 yılında yaptığı birçok işle var olan bürokratik kapasiteyi dağıttı. Ve o dağıttığı noktada şu an aslında 2012'ye göre gerek PİZA skorlarına göre gerekse kurumsal yetkinlik bir güç olarak geriye düştük. Yani kendimizi aslında sakatladık. Bu önemli ve açıkçası bitirme süresinde olan bir yerde. Yani bu yarış böyle bu pencere ömür boyu açık kalmayacak. Her ne kadar hani 3 çocuk diyorsak da yapmıyoruz. Dolayısıyla nüfus küçülecek. Onun için bizim dönüp artık ben bunu kamuoyuna daha çok duyuyorum. Belki de vurgulamak önemli. Şikayet duymak istemiyor kimse. Sorun dinlemekten de sıkıldılar. Çünkü Türkiye'nin Milliyetin Bakanlığı dahil ne yapması gerektiği yazıyor. Bakın yazmasa diyeceğim ki eksiklik var. Uygulama sorunundan bahsediyoruz yani politika belgelerine bakın, strateji belgelerine bakın. Şimdi meslek eğitimi strateji belgesi var. Ne yapılması gerektiğini yazıyor. Ama bakan çıkıp onunla hiç alakası olmayan bir vaatte bulunuyor. Dolayısıyla ama bunu bakanlık ve de komuyla sınırlarsak da bence haksızlık yapmış oluyoruz. Onun için özel sektör, sivil toplum, bizlerin, üniversitelerin, akademisyenlerin kendimizi de mutlaka eleştirerek ve iyi arayarak ezberlerimizi sorgulamaya izin vererek hep beraber e, hızlı olarak ilerlememiz gerekiyor. Ya Programın sonuna doğru geliyoruz. Ee, az kaldı ama bu, bu eğitimde fırsat penceresi meselesini bir açıklamakta fayda var e, teorik olarak. Bu şu manaya geliyor. Eğitilebilir nüfusun oranı, sayısı memleke, e, belli bir süre sonra memleketin nüfusu haline gelecek. O nüfusu, memleketin nüfusu haline gelmeden önce eğitme şansı, yani gençlerin sayısından söz ediyoruz evet. burada. Fırsat penceresi derken eğitilmemiş, eğitim çağındaki gençlerin sayısından. Ee, ve bu evet zamanla ortadan kalkıyor hakikaten. Çünkü her geçirdiğiniz yıl eğitilmemiş bir nüfus biriktirmeye başlıyorsunuz. Onlar büyüyorlar. Ve yeni bir nüfus üretmiyorsanız işte nüfus artış hızınız e, işte 3 çocuk 5 çocuk her neyse bu, bu düzeye gelmiyorsa ki gelmiyor. O zaman da o fırsatları kaçırmış oluyorsunuz. Eğitilmemiş bir nüfusa sahip oluyorsunuz. Yani böyle devam edersek. Bu yıl eğitim bu günlerde bu yıllarda eğitim alanlar 10 yıl sonra eğitimsiz olarak e, hayatımızı planlıyor olacaklar, yönetiyor olacaklar. Biraz şunu hatırlayalım hatta hiç unutmayalım. Bugün o sınava girip e, okuduğunu anlamayan 15 yaşındaki çocukların 4 yıl sonra ne olabileceklerini ve nasıl hissedebileceklerini belki aklımızda daha çok tutarsak skorların ötesinde aslında o kişisel hikayeleri ve eğitimin çocukların bugünü için yapması gerekeni daha iyi yani en azından anlarız diye umuyorum. Evet. Hemzeminde üç haftalık bir eğitim maratonunun sonuna gelmiş bulunmak belki de değildir gelecek hafta <gülüyor> devam ederiz daha Finlandiya modelini konuşacağız. E, 94.9 Açık Radyoda Hemzeminde Rauf Kösemen ve Damla Özlerle birlikteydiniz Feryal Kabili yayın masamızdaydı ve Batuhan Aydagül Ege'nin direktörü bizimle birlikteydi çok teşekkürler Batuhan bugün için ben teşekkürler, teşekkürler Batuhan haftaya görüşmek üzere hoşçakalın kalın, hoşça kalın.